Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor, PlayStation oyun aleti için kılıf satmanın sakıncası var mı? Değerli kardeşim, günümüzde PlayStation oyun aleti ile oyunlar oynanabildiği gibi, cep telefonlarıyla da oyun oynanabilmektedir. Yani oyun yani işler kapsamına girer İslam'a göre. Oyun oynayan kişiler, Şayet bu vakitlerini, ibadetlerini alıkoyacak şekilde kendilerini Allah'tan ve zikirden uzaklaştıracak kadar zaman kaybına neden olacak şekilde bununla meşgul oluyorsa elbette caiz olmaz. Ancak insanlar PlayStation oynuyor bu caiz değildir demek de doğru olmaz. Çünkü PlayStation'da oynanan oyunlar, günümüzde cep telefonlarında da oynanabilmekte. Televizyon, şimdi yeni çıkan yeni nesil televizyonlarda da oynanabilmekte. Dolayısıyla bunu sadece PlayStation'a e, endekslemek, oyun oynanma işinin sadece bu alete endekslenmesi doğru olmaz. O halde PlayStation'ı alan birisinin bunu muhafaza etmeye çalışması da en doğal hakkıdır. Dolayısıyla sizin bunlara kılıf yapıp satmanızda bir sakınca olmaz. Çünkü eğer şöyle olsaydı sadece Playstation oyun oynanıyor ama başka aletlerle oyun oynanamıyor e, ve insanlar da bunun, bunun yüzünden e, namazı terk ediyorlar, ibadetleri terk ediyorlar gibi bir şey olsaydı belki bazı noktada hoş görünmeyebilirdi. Ama kılıf yapıp da satmak haramdır demek ya da sakıncalıdır demek çok mantıklı bir Açıklama olmaz. Bunda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. En iyisini bilen Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.